1603 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Arefe gecesinde ümmeti için mağfiret bağışlanma dilemeleri Evet Hazreti Peygamber bir Arefe gecesinde çok uzun bir süre dua ettiler ve ümmeti için mağfiret ve rahmet dilediler Bunun üzerine Allah Teala vahiy göndererek Ey Resulüm duanı kabul ettim ve ümmetinin benimle kendileri arasındaki tüm günahlarını bağışladım ancak onların kendi aralarında birbirlerine yapmış oldukları zulümleri affetmem buyurdu Hazreti Peygamberse ey Rabbim sen zulme uğradıklarından dolayı mazlumlara hayırlar vermeye kadir olduğun gibi zalimi de affetmeye kadirsin dediler ancak o gece Allah Teala'dan karşılık gelmedi Hazreti Peygamber Müzdelife'ye döndükleri sabah aynı duayı tekrarladıklarında Allah Teala, onları da bağışladım, buyurdu, o zaman Hazreti Peygamber tebessüm ettiler, onun bu halini gören sahabilerden bazıları, ey Allah'ın Resulü, biz daha önceleri senin bu saatlerde gülümsediğini hiç görmemiştik, dediler, Hazreti Peygamber şöyle dediler, Allah'ın düşmanı iblisin haline güldüm, çünkü o, Allah Teala'nın benim ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrendiğinde dövünerek ve mahvoldum diyerek başına toprak saçmaya başladı.